وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِنْنَارِ Evet değerli kardeşlerim, İmam Muhammed i̇bn İsmail El-Bukhari Rahimahullah'ın El-Sahihul Musnet adlı eserini hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Fasıl olarak, bölüm olarak, kitap olarak bu kitabın Kitab-ul İ'tisami Bil-Kitabi Vessunne Kur'an ve sünnete, kitap ve sünnete sarılmanın, sarılmak, bağlanmak, itizam etmek. Bu hafta Allah nasip ederse Geçen haftada şerh etmeye başlamış olduğumuz 8. babı, bu fasıldaki 8. babı alacağız. Bu babta İmam Bukhari Rahimahullah diyor ki باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا ادري او لم يجب حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم kendisine bir soru sorulduğunda eğer o sorulmuş olduğu soru ile ilgili bir vahiy inmediyse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi? <gülüyor> La edri. Bilmiyorum derdi. Evlem yücip. Yahut ne vardı Soruya cevap vermezdi. Susardı. Hatta yenzil aleyhil vahiy. Ta ki ne yapana kadar? Vahiy gelene kadar. Diyor ki Manbukhari rahimahullah Ve lem yekul bir rayyin Vela kıyas Ne yapmazdı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine sorulan bu soruyla alakalı vahiy gelmediyse ile veyahut da kıyas yaparak cevap vermezdi. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. İnsanın la edri, bilmiyorum demesi. Hatta diyorlar ki ilmin yarısı la edri'dir. Ne demek ilmin yarısı la edri? Bilmiyorum. Yani bu bir ayıp değil, bu bir kusur değil. hatırlarsanız geçen hafta sizlere bir rivayet zikretmiş idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip diyor ki, yeryüzünün en hayırlı yerleri nerelerdir? اَيُّ الْبِقَاءِ خَيْرُونَ Yani yeryüzünün en hayırlı olan yerleri neresidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لا اَدْرِيه, لا اَدْرِيه, bilmiyorum. Cebrail'e soruyor. Cebrail geliyor. O da bilmiyor. Ondan sonra Allah-u Teala'dan beyan geliyor. allah Teala bunu bildiriyor. Diyor ki, yeryüzünün en hayırlı yerleri nerelerdir? Mescitlerdir. En şerli olan yerleri ise rivayette çarşılardır. Çarşılardır. Sonra İmam Bukhari diyor ki başlıkta, لِقَوْلِهِ تَعَلَى بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekliyle. Biz diyor ki Allah'ın ayeti kerimede, biz sana kitabı hak ile indirdik. İnsanlar arasında hak ile hükmetmen için, Allah'ın sana gösterdiğiyle, hak ile hükmetmen için. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yüce Allah'ın kendisine gösterdiğiyle hükmediyor. Vahyettiğiyle hükmediyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh, burada İmam Bukhari diyor ki, Kale ibn Mesud radıyallahu anh, i̇bn Mesud dedi ki, Sualen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. An-ruh. Bu Buhari'nin İbn Mesud radıyallahu anhu'ya yetişmediğini biliyoruz değil mi? İbn Mesud'u gördü mü Buhari? Görmedi. Sahabeden Abdullah bin Mesud'u gördü mü? Görmedi. İmam Buhari sahabeden hiçbir kimseyi görebildi mi? Görmedi. İmam Buhari ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki en kısa senet kaç kişi? 3. 3 kişi var. En kısa senet bu. 8'e 9'a kadar da çıkabiliyor bu. İmam Bukhari rahimahullah diyor ki İbn-i mes i̇bn Mesud dedi ki İmam Bukhari i̇bn Mesud'dan duymadı ama böyle i̇bn Mesud dedi ki dendiği zaman kendinden önceki kişileri İmam Bukhari zikretmiyorsa biz bu tür rivayetlere ne diyoruz? Evet. Muallak diyoruz değil mi? Çünkü ne yapıyor İmam Bukhari? Kendinden önceki kişileri siliyor. Ta ki sahabeye gidene kadar. Niye siliyor bu kişiler İmam Bukhari? Rahimahullah. Birçok sebebi var. Sebeplerinden bir sebep İmam Bukhari'ye bu rivayeti getiren kişiler İmam-ı Bukhari'nin bu kitabında kendilerinden hadis rivayet etme şartı koyduğu o şarta uymayan kişiler. Normalde adamların ravilerin hadisleri makbul. Kabul olan, sayı hadisler. Yani İmam Bukhari başka bir kitabında bu rivayeti belki kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu ve kimin şimdi Mesut'tan duyduğunu bize İmam Bukhari kendine ait başka kitabında zikredebiliyor. Ama burada zikretmemesinin sebebi ne? İmam Bukhari'nin bu kitaptaki o üstün zirvedeki şartına ne yapmamış olması? Uymamış olması. Ondan dolayı İmam Bukhari diyor ki, Kale Ebu Hurayra. Ebu Hurayra dedi ki Biz biliyoruz ki İmam Bukhari Ebu Hurayra'yı ne yapmadı? Görmedi. Tabii cahil insanlar Bilmeyen insanlar der ki bak işte Bukhari, Ebu Hureyre dedi ki diyor. Halbuki hadisin şerhini okusa bu rivayetin muttasil olan Ebu Hurayra'dan kimin Ebu Hureyre'den rivayet edenden kimin ve Buhari'nin kimden duyduğunu zincirinin ne bardı isnadını senedini görürdü bulurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anhu diyor ki Su nebi Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anir ruh. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ruh hakkında soru soruldu. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Abdullah bin Mesud Fesekete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Cevap veremedi. Sekete hatta nezelet aleyhil vahiy. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bununla alakalı vahiy indi. Vahiyde de pek bir şey açıklanmadı. Değil mi? Vahiyde de pek bir şey açıklanmadı. Yani vahiyde bile Allah Resulullah aleyhisselatü Vesselam'a deniyor ki de ki ruh Allah'ın emridir. Bu kadar. Yani soran kişilerin, soruyu soran kişilerin sordukları soruya aldıkları cevap, tafsilli, ayrıntılı bir cevap mı? Hayır. Allah'ın bir emridir. Bitti. Nasıl yani? Nasıl olur? Gibi yok. Bu kadar bildirdik allah Teala. Bu kadar. Sonra İmam Bukhari rahimahullah bizlere burada. Cabir İbnu Abdillah radiyallahu anhu hastalanıyor. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir radiyallahu anhu yürüyerek ziyaret ediyor bu sahabeyi. Diyor ki İmam Buhari rahimehullah hadisena Ali ibn Abdullah, قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله radiyallahu anhu يقول Cabir ibn Abdullah diyor ki maridtu hastalandım. fe ca sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi yauduni <gülüyor> hasta ziyareti İnşallah pazartesi günü yahut bir sonraki hafta riyaz salihinde hasta ziyaret etmenin ne kadar faziletli olduğunu göreceğiz yani rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onun faziletli olduğunu bildiği için de dahi ne yapıyor? Hasta ziyaretinde bulunuyor ve müminin mümin üzerindeki haklardan bir tanesi. Hastalandığı zaman kardeşinin onu ziyaret etmesi hasta olan kişinin kardeşi üzerindeki bir hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir alıyor alıyor. Rehumen mashiyani yürüyerek geliyorlar. Yani dünya hayatında bile allah Teala dünya hayatında bakıyorsun ki peygamberimiz gitti bir yere Ardından anlatılırken olay peygamberle birlikte kim Ömer de, Ebubekir geldi. Ömer de geldi. Hep beraberler. Yani dünya hayatında şimdi herkesin arkadaşlığı vardır. Bir de yakın arkadaşlık vardır, değil mi? Kimi arkadaşını haftada bir görürsün, kimi arkadaşını her gün görürsün, kimi da 4-5 saatim beraber geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de en yakın arkadaşı kimdi? Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma. Bu iki kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılmayan bu iki kimse sürekli aleyhisselatü vesselamın dizinin dibinde yanında olan çok kıymetli iki sahabe ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ikisi de kayınpederi. Dünyada bu böyle. Öldükten sonra da vefat ettikten ettikten sonra da Ebu Bekir ve Ömer nereye gömülüyorlar radıyallahu anhum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yanına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömülüyorlar. Demek ki hem bu dünyada hem berzak aleminde yan yanalar, Yan yanalar. Ve herkes bulunduğu topraktan diriltileceği için tekrardan dirildiklerinde yine ne olacaklar? Evet. Beraber olacaklar. Şerefe bakın. Yani ne büyük şeref. Ama bugün Allah onları kahreylesin. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin de kanını döken o Şiiler, o Rafiziler, bu iki sahabe hakkında nasıl itikad edip inanmaktalar? İkisinin de kafir olarak öldüğü, ikisinin de Mekke'nin iki putu olduğu inancındalar. Böyle inanıyorlar. Hatta Omar radıyallahu anh'unun katili olan Ebu Lu'lu'enin İran'da neyi var şu anda? Türbesi var, mezarı var. İnsanlar gidip onu ziyaret ediyorlar. <gülüyor> فَاَتَان۪ي وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde diyor ki Cabir radıyallahu anh, Peygamberimiz geldiğinde baygın haldeydim ben diyor. Hastalığın tesiri bayılmış. fe رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sınna sabbe vadu'ehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest suyundan artan damlayan o abdest suyunu ne yaptı diyor benim üzerime döktü çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kılınmış Değil mi? yani onun vücuduna temas eden şey de mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni mübarek aleyhissalatü vesselam abdest alıp abdest suyundan artan suyu ne yapıyor bu sahabenin üzerine döküyor fa afaqtu fe qultu ya rasulallah u yaniyu sahabe ayiliyor sufyan fe ey rasulallah yada diyor sufyan dedi ki dedim ki ey allahın resulü keyfe aqdi fi sufyan şey cabir ibnu abdullah hasta her an ölebilir gibi hissediyor kendini çünkü yani nice hastalıklar var ki grip gibi belki bugün de biliniyor adam hastaneye giriyor ufak bir şey için değil mi ondan sonra çıkamıyor hastaneden Canlı bir şekilde. Hastaneden adamın neyi çıkıyor? Ruhsuz, cansız bedeni çıkıyor. Cenazesi çıkıyor. Sordum diyor Cabir radıyallahu anh. Keyfe akzî fi mâli. Bir rivayette keyfe rivayette zannedersen, o rivayet tam not almamışız. Bu rivayette kalalım. Diyor ki Cabir radıyallahu anh. Keyfe akzî fi mâli. Malımı nasıl hükmedeyim? Malımı ne yapayım yani? Malımı nasıl dağıtayım? Mirasla alakalı soru soruyor. Tirimizin rivayetinde diyor ki: "Kaanalahu tis'u akhawat." Cabir'in 9 tane kız kardeşi vardı. Cabir radıyallahu anh'un 9 tane kız kardeşi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soru soruyor Cabir <gülüyor> radıyallahu anh. Buhari'deki rivayette malımı nasıl diyor, ne abiyim? Dağıtayım, hükmedeyim. Malımı ne yapayım? Keyfe asna'u fi mali. Evet bu rivayette geldi. Keyfe asna'u fi mali. Malımı nasıl dağıtayım? Ne yapayım? Kale Fema ecabeni bi şeyin. Cabir diyor ki radiyallahu anh. Fema ecabeni bi şeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir cevap veremedi. Vermedi de. Cevap veremiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta nezalet ayetul miras. Ta ki ne ayeti indi? Miras. miras ayeti indi. Hatta bir rivayette Cabir diyor ki bu ayet benim için indi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Cabir ibnu Abdillah'ın sorusuna cevap veriyor. Ayet iniyor. Fil sana fetva soruyorlar. De ki Allah sana sordukları o kelale hakkında. Kelale. Cumhur diyor ki miras hukukunda. Ee, ölüp ölen kimsenin ardından çocuğunun ve babasının olmadan bıraktığı mirasçılar. Yani bir kimsenin öldüğünü düşünün. Öldüğünde babası yok. Yani babası daha önce ölmüş. Çocuğu da yok. Bu insanın mirası nasıl olur? Bu ayet diyor benim hakkımda indi diyor Canir. Demek ki arkadaşlar sahabeler öyle kıymetli, öyle değerli insanlar ki Yani onları böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında öylesine yaşamış, o dönemde denk gelmiş, çarşıda, pazarda dolaşan, gezen insanlar olarak algılayan bazı kimseler var. Ama şimdi hakikati öyle değil. Baktığınız zaman olaylara, yani bir tanesi bir, başına bir olay geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Aleyhisselatü vesselam cevap veremiyor, vermiyor. Onunla alakalı Allah katından bir ilim yok, bilgi yok. Ardından Allahu Teala ayet indiriyor. Şimdi bu sahabenin İslam'ı bilmesine, yaşamasına, tatbik etmesine bakın. Değil mi? Yani onunla alakalı inmiş ayet. Kıyamete kadar okunacak bu ayet, biz oktuğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i, bunun iniş sebebi bu, bu bu sahabe. Şerefe bakın. Değere bakın. Değil mi? Yani bir adamın sorduğu soru, Cabir ibn Abdillah'ın sorduğu soru ve onun ardından Allah katından gelen bir cevap. Yani allah Teala konuşması, bu konuyla alakalı hükmü beyan etmesinin sebebi ne? O sahabenin bunu sorması. Ne büyük şeref, ne büyük değer. E bu, bu sahabeyi düşünün siz. Bu ayetle, bu Kur'an'la, bu dinle nasıl amel etmesin? Nasıl bu dini kendinden sonra gelen insanlara aktarıp nakletmesin? Nasıl bu dinin bir hükmünü duymak için, bir hadisini duymak için kalkıp Medine'den Mısır'a günlerce Deve üstünde yolculuk yapıp daha devesinden inmeden orada hadisi duyup hemen Medine'ye geri dönmesin. Değil mi? Yani bu çok önemli. Tabi İslam düşmanları Yüce Allah'ın kitabına İslam'a dil uzatabilmek için kendilerine yolu nereden buluyorlar? Bu dini bize nakleden kişiler üzerinden buluyorlar. Eğer kalkıp adam Kur'an-ı Kerim'e direkt taan etse, direkt dil uzatsa direkt ya bu da Allah'ın kelamı olur mu? Tahrif, muharef dese onun bu iftiraları dinleyici bulamayacak alıcı bulamayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatsa direkt ki maalesef şu an o seviyeye gelindi insanlar artık cesurca cesaretli bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dil uzatıyorlar e bu da çok makbul muteber bir şey değil herkes elinin tersiyle itecek adamı bu sefer Nereden yaklaşmaya çalışıyorlar? Şuradan. Sabelerde bir insan, onlar da hata edebilir, onlar da yanılabilir, değil mi? Buradan başlayarak, sabelerin üzerinden hadisleri vurmaya çalışarak, hadislerin içini boşaltıp, ayetlerin içini ne yapmaya çalışıyorlar? Boşaltmaya çalışıyorlar işte. Bugün birçok ayeti, İsa Ailesi'nin gelip gelmemesiyle ilgili mesele, Ka'bir Azab'ı ile ilgili mesele, rejim olayı ile ilgili mesele ve birçok mesele, gaybi meseleler. Bugün insanlar tarafından çok rahat bir şekilde konuşulup inkar edilecek hale geldi. Nasıl Bu nasıl başarıldı? Az önce ifade etmiş olduğumuz metot izlenerek. Ama hadisleri okuduğunuz zaman, ayetleri okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki sahabeler öyle hiç. Yani bugünün insanı o İslam düşmanlarının gerçekten onlara İslam düşmanı olarak nitelemek lazım. Her ne kadar biz Kur'an anlamaya çalışan, Kur'an'ın Allah'ın buyruğunu anlayıp amel etmeye çalışan insanlarız deseler de bunlar Allah'ın kitabının düşmanı yani. Bunlar bunu nasıl baş başardılar? İşte sahabeyi herhangi bir insan gibi. Evet onlar bizim gibi bir insan, masum değiller. Ama yaşadıkları olaylar, yaşadıkları olaylar, o ayetlerin, o yaşamış oldukları olaylara binaen iniş olması, onların bu dini direkt ilk ağızdan dinleyerek almaları ve bunu amele dökmeleri, allah Teala'nın onları Kur'an-ı Kerim'in de etmesi, radıyallahu anhum ve an. demesi onları ne yapıyor? Bizden farklı kılıyor. Bizden farklı olan noktaları bu. Yoksa masum olmaları değil. Onlar aynı zamanda hata yapan insanlar. Hata yaptıkları için de zaten ne oluyor? Ayet iniyor. Ayet ne yapıyor? Onların hatasını düzeltiyor. İçenki derslerimizde de beyan etmiştik bunu. Hataları düzeliyor ve bizim için örnek oluyor. Yani onların yapmış olduğu hatalardaki hikmet bile belli. Yapmış oldukları hatalarda Kıyamete kadar okunan kitapta ne var? Ayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, sözleri var. Yani Birisi bir hata yapıyor ve o hata ümmetin başına gelecek olan sıkıntılar için çözüm. Onun çözümünü de ne? allah Teala kitabında zikrediyor. Resul, ya da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde zikrediyor. Konumuza gelirsek, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Bu soruya cevap vermiyor. Çünkü bu soru İbn-i Hacer rahimahullah. Kim bu İbn-i Hacer? İbn-i Hacer el-Esqalani rahimahullah sahihi Bukhari'yi şerh eden Fethul Bari adlı kitabında şerh eden açıklayan büyük bir alim. Diyor ki İnnemâ seketen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi eşya mu'dale leysed lehâ usulun fî şerîâ Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sükut ettiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cevap vermediği meseleler Zor Şeriatta buna benzeyen bir asıl Olmayan meseleler aslı yok bunun Yani bir asıl olsa o asla binaen ne yapacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cevap verecek Ama bununla alakalı bir asıl yok bir sonraki babda gelecek i̇şte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sükut ettiği meseleler bunlar ruh Nasıl cevap versin ki bir as ruhla alakalı asıl bir açıklama olsa ya ona benzeyen bir şey olsa ne yapacak bu asla göre bu asıldan hareketle Nebi Aleyhissalatu Vesselam bir şeyler konuşacak. Ama olmadığı için böyle bir şey Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, sükût etti. Fe la butte fiha min itla'il Yani bu konularda vahyin peygambere gelerek peygamberi o konu yana yapması lazım, vakıf etmesi lazım. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü bu konuda konuşamaz diyor. Ve illa fakat şera'a sallallahu aleyhi ve sellem li el kıyas. Ama bunun dışındaki meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için ne yaptı? Kıyas yapmayı, kıyas kullanmayı öğretti. Ama hangi meselelerde? Az sonra gelecek olan meselelerde. Aslı olan dinde, aslı olan bilinen meselelerde bir asıl varsa o asılın üzerinden hareketle ne yapılır? Bir kıyas Yapılır. Ama bir asıl yoksa o konuda ne yapamaz bir kimse? Konuşamaz. Şimdi sen konuyla alakalı bir ayet inmemiş. Sana mirasla alakalı soruyor bir kimse. Diyor ki, yani ben nasıl yapacağım? Düşünün. Parası olan, bu miras bırakacak olan kimsenin babası yok. Çocuğu da yok. Erkek çocuğu da yok. Ya kız çocukları var, ya kız kardeşleri var. Taksimatı nasıl yapacak? Yani burada kıyas yapılabilir mi? Yapılamaz. Çünkü niye? Konuyla alakalı bir asıl yok. Neyi beklemesi gerekiyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Vahiy beklemesi gerekiyor. Değil mi? Ve bekliyor zaten ve vahiy geliyor. Bizler de arkadaşlar bu vabda ne öğreniyoruz? Yani böyle dinin aslı olan meselelerde insanlar ne yapmamalı? Kıyas yapmamalı. Kafalarına göre konuşmamalı. Yani itikadi meselelerde özellikle. Bugün ümmetin dalalete düştüğü konularda. Bakın ümmet neden itikattan saptı. Selefi Salih'in akidesinden saptı. Aklı naklin önüne geçirerek ve bunu alenen, apaçık bir şekilde kitaplarında söylüyorlar. Diyorlar, asl olan nedir? Akıldır. Nakil buna tabidir diyorlar. Onun için bakıyorsunuz, bazı sıfatları, Allahu Teala Teala'yla ilgili bazı sıfatları reddediyorlar. Neden reddediyorlar? Çünkü bu diyor, akla, akıl bunu ispat edemez. Onun için bunu diyorlar, biz ne yapmak zorundayız? Bu sıfatı. Tabii inkar derken onlar inkar ifadesini kullanmıyorlar, tevil diyorlar. Tevil ederek, tahrif ederek ne yapıyorlar? İnkar ediyor aslında. Yani gazap, Allah'ın gazap etmesi. Diyorlar bunu akıl kabul edemez. Evet Allahu Teala gazabunun olduğunu söylemiş, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de gazap sıfatını zikretmiş. Ama diyor akıl gazap diyorlar bize göre nedir? Kanın kaynaması. Düşünsenize kendinizi. Kızdığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman ne oluyorsunuz? Kanınız diyor ya, kanın beynime fırladı. Değil mi? Diyorlar ki yani gazap ispat edersek Allahu Teala diyor ne yapmış oluruz? İnsana benzetmiş oluruz. Onun için diyor ne yapmayacağız? Gazabı ispat etmeyeceğiz diyor. Allah'ın arşına istiva etmesi. Ne yapıyorlar? Bunların hepsini akılla kıyasla anlamaya çalıştıkları için tahrif edip inkar ediyorlar. Ondan sonra başlıyorlar felsefi konuşmalara. Geçen birisini dinliyorum. Adam böyle ya çok bilmiş. Adama soruyorlar diyorlar. Peygamberimizin ruhaniyeti gelir mi? Bir yere. Yani teşrif eder mi? Buyurur mu? Gelir mi? Diyor ki ya diyor hani bu diyor şer'i delil olmaz. Şimdi verdiği cevap soru başka cevap. Verdiği cevap başka. Çünkü niye? Kıvıracak. Yani soru peygamberin ruhaniyeti gelir mi gelmez mi? Ya gelir ya gelmez demesi lazım. Diyor ki, bu diyor şer'i deliller, Kur'an, sünnet, icma, kıyastır. Bir de buna bağlı olarak neler var? Bazı deliller var, işte istihsan gibi. Onun için diyor yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin gelmesi, rüyada görülmesi, keşif, keramet bunlar diyor delil değildir. Yani ama diyor gelmez diyebilir miyiz? Diyemeyiz diyor. Ne yapıyor şimdi? Aklıyla konuşuyor burada. Değil mi? Aklıyla inadına konuşuyor. Halbuki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra, vefat ettikten sonra, kabrinden çıkıp gezseydi, doğatsaydı, sağa sola gitseydi, yerler teşrif etseydi, bunu sahabeler bize naklederdi. Böyle bir şey olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncesinden bunu bize haber veririrdi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın gelip soruyu sor soracak. Seni bulamazsam diyor, kime sorayım? Kadın ne diyor? Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ebu Bekir'e sor. Seni benim olamazsan Ebu Bekir'e sor. Ben hayatta olmazsam, ben ayrılmış olursam. Yani aleyhisselatü vesselam böyle vefat ettikten sonra teşrif etse, gelse, hükmetse sahabeler arasında problemler oluyor, savaşlar oluyor. Değil mi? Ümmetin ona hala ihtiyacının olduğu zamanlar oluyor. Hiç böyle bir teşrif olayı yok. Ama insan işte ne dedik? Aklıyla, kıyasıyla, reiyle konuştuğu zaman, bir şeylere kıyas etmeye çalıştığı zaman bu şekilde cevaplar verebiliyor Evet. Ben Buhari rahimehullah bir sonraki baba geçiyoruz. Babu ta'limin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetahu min ricali ve nisa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine eğitim vermesi. Erkek olsun, kadın olsun. Mimma allamahullah. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmete neyin eğitimini veriyor? Mimma allamahullah. Allahu Teala'nın kendisine öğrettiğinin eğitimini veriyor. Leyse bir <gülüyor> reyyin ve la temsil. Aleyhisselatü vesselam bunu yaparken ne yapmıyor ümmetine? Kendi reyini, kendi görüşünü ve temsil, misali yani bu kıyas kaset Kıyas kullanarak bunu yapmıyor. Bu bapta İmam Bukhari Rahim oğla devam ediyor. Kitap ve sünnete sarılmanın önemi babı. Bir kimsenin kendi ile kendi görüşüyle değil, insanlara bir şeyler öğretecekse allah Teala'nın öğrettiği. Kitap ve sünnet. Yani sana soruyorlar peygamberin ruhaniyeti gelir mi? Kur'an'da böyle bir haber yok. Sünnetlerde böyle bir haber yok. Böyle bir şey yok demen lazımken sen ne yapıyorsun? Kendi re'yinle kendi kafana göre cevaplar veriyorsun. İmam Bukhari diyor ki: "Haddesena Musaddad, haddesena Ebu Avvane, an Abdurrahman İbnü'l-Asbahani, an Ebi Salih Zekvan, an Ebi Said, 'Kâle: 'Câet imra'atun ila Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve Bir kadın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi, çıka geldi. Feqalet ya Resulallah ذهب الرجال بحديثك. Ve dedi ki bu kadın Erkekler senin hadislerini duydular, bizi geçtiler. Yani seninle beraberler, seninle dolaşıyorlar, hep senin yanındalar. Fej'al lana min nefsika yomen natika fihi. Kadın diyor ki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 ilim sahibi olduğunuzu, biraz ilim talebesi olduğunuzu duyduktan zaman, hocam sen ne düşünüyorsun bu konuda diyor. <gülüyor> Halbuki de lazım. Allah'ın hükmü ne bu konuda? allah Teala ne buyuruyor? Değil mi? Yani insanlar avam bile bakın, sahabeden kadın bile diyor ki bize ne yap? allah Teala'nın sana öğrettiklerini öğret. <gülme> allah Teala'nın sana öğrettiklerini öğret. Fe kâle fi fî kaza kezâ ve kezâ fî mekânî kezâ ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki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 Kıyamete Televizyonda çıkmış adam konuşuyor saatleri. 3 saat, 5 saat. Ve haftada 3-5 gün. Ve ne anlatıyor bu adam? İnanın safsata saçmalık. Başka bir şey değil. Ve insanlar bunları seyrediyor ki. Rating denilen o şey var ki. Sabahtan akşama kadar bunu ne yapıyor insanlar? Takip ediyor. Ve dinini bunlardan öğreniyorlar Adam az sonra diyor. Reklamlardan sonra size diyor. Falanca rahatsızlığın diyor. Duasını öğreteceğim. Şifasını öğreteceğim diyor. Reklamlarda Apuk şeyler çıkıyor. Ardından geliyor. İşte diyor Allah-u diyor şu ismini diyor şu kadar çekeceksin. 4.343 tane çekeceksin. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyor. Kimse demiyor. Allah'ın sana öğrettiğini bize öğret. Allah-u Teala'nın buyruğunu bize aktar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bize aktar. Gerçekten sünnette böyle yapmış mı? İnanın bu başlasa insanlarda o hoca kılıklı insanlar bu kadar rahat konuşamayacaklar. Yani kitap ve sünnete sarılmak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 Dur diyor, vahiy geldi şimdi diyor. Ve saçma sapan konuşuyorlar. Ve bu insanlar arkadaşlar yani o kadar çok bağlıları var ki bunların. Yani Kur'an'ın neresine koyarsan koy bu adamlar sapık. Hadislerin neresine koyarsan koy bu adamlar sapık. Ama bu adamların için ölen insanlar var. Malını, mülkünü, canını, namusunu, ırzını veren insanlar var arkadaşlar.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 يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalim, kendine zulmeden, başkasına zulmeden, Yasin ne yapacak? Elini ısıracak. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz böyle korktuğumuz zaman, içman olduğumuz zaman ne yapıyoruz Yasin? Isırıyoruz değil mi? yapıyoruz öyle Ah diyoruz. Şu an yapıyoruz onu. allah Teala bize anlatıyor bakın. Kitabı Kur'an-ı Kerim'de. يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ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 O parmağını sıran adam diyecek ki lekad adalleni ani zikri bad iz gaani bana zikir ulaştıktan sonra Allah'ın zikri öğütü ulaştıktan sonra diyor bu adam beni ne yaptı alıkoydu ondan aynı arkadaşlar bakın bugün anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de bu adamlar insanların muriklerini inanın Allah'ı anmaktan Allah'ın kitabını okumaktan alıkoyuyorlar durun siz okumayın Anlayamazsınız. Küfre düşersiniz. Değil mi? O diyor ki zalim olan, kendine o adam dünyada, kıyamette bunun karşılığında dehşete kapılıp görünce, vallahi diyor, beni ne yaptı bu? لَقَدْ أَدَلَّنِي عَنِ ba'de بَعْدَ اِذْ Bana geldikten sonra zikir, bana ulaştıktan sonra öğüt, bu beni ne yaptı bundan? Alı koydu. Bundan alı koydu.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 Falanca yerden diyor. Bir akrabalar bir tarikata bağlı geliyor şeyh efendi. Önce evde işte rüya sohbet yapacak. Önce sigara içiyor adam. O sonra adama başlar rüya tabirleri falan sormaya. Ve bu insanlar yani bilmem ne tarikatının mensupları. Kadın adamın çoluğu, çocuk kızları da geliyor açık saçık kızlar şeyler, çocuklar.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 Diyorum ki niye efendim diyorsun? İşte tam efendim diyemezsen peygamberimize de efendim diyemezsin ve tam sevemezsin. Tam sevemezsen de olmaz. Yani tarikatlar, hocalar, şeyhler müridlerinden tam bir sevgi istiyorlar. Allah Teala da bakın kitabında ne diyor? Keşke diyor o tam sevdiğim adam adamı dostum yani halil, tam sevilen adamı ne yapmasaydım dost edinmeseydim, sevmeseydim. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü la ilaha